ve o 3 İslam dini 3 mertebeden oluşur. El-İslam, vel-İman ve'l-İhsan. Bizler ilk mertebe olan İslam'ın ilk rüknünü aldık. Neydi İslam'ın ilk rüknünün ilk esası? <gülüyor> Şehadetü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden abduhu ve yani Allah'a iman nedir? Kelime-i tevhid La ilahe illallah. Şehadetü en la ilahe illallah. İslam'ın ilk rükmünü, ilk basamağı, en önemli esası. Bunun manasını da bize müellif rahimahullah şu ifadelerle açıkladı. Dedi ki, bu kelimenin tefsiri, anlamı allah Teala'nın şu buyruğundadır. Hani İbrahim babasına ve kavmine demişti ki, ben sizlerden, ben sizlerin ibadet ettiklerinizden beriyim. Ben sizlerin ibadet ettiklerinden beriyim. Evet. Ancak beni yaratan evet. hariç. Yani İbrahim Aleyhisselam Zuhruf Suresi 26. Ayet-i böyle buyuruyor. allah Teala bize böyle naklediyor. İbrahim Aleyhisselam'ın kavmine dediğini bize naklediyor. Ne diyor Allah e, e, İbrahim Aleyhisselam? İnneni bera'un mimma ta'budun. Ben sizlerin ibadet ettiğiniz her şeyden beriyim. beriyim. Her şeyden. Hayatınızda ibadet sunduğunuz, ibadet yaptığınız her şeyden beriyim. İllellezî fatarani, ancak beni yaratan hariç. Muhammed bin Abdülahab, kelime-i tevhidin anlamının ubudiyet olduğunu bize açıklamak için bu ayet-i kerimeyi zikrediyor. Diyor ki, kelime-i tevhidin anlamı, kelime-i tevhidin nefiyettiği ve ispat ettiği anlam nedir? İbadetin yalnızca Allah'a yapılması ibadetin yalnızca Allah'a yapılması. Ve İbrahim Aleyhisselam'ın bu sözünü bizlere ne yapıyor? Diyor ki, bu kelimenin tefsiri budur. Açıklaması budur. Sonra Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e iman etmenin, buna şahitlik etmenin ne anlama geldiğini açıkladık. Muhammed bin Abdullah Allah güzel ifadelerle, kısa ifadelerle bizlere zikretti. Dedi ki, emrettiklerine, peygamberin emrettiklerine ne yapmak? İtaat etmek. Haber verdiklerini tasdik etmek. etmek. Yasakladığı şeylerden kaçınmak. allah Teala'ya ancak onun şeriatıyla, onun sünnetiyle model alarak ibadet etmek. Yani dört tane mertebe zikretti. Dört tane esas zikretti. Peygamber'e imanda. Bu da çok önemli. Yani emirlerini yerine getirmek peygamberi. Şimdi bugün insanlar birileri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme işte karikatür çizdiği için bir kafir, bir Yahudi, bir Hristiyan neyse. Bir zındık. İnsanlar ayaklanarak tepki olsun diye meydanlara dökülme, yürüyüşler yapma, sloganlar atma derdi. Şöyle meydana bakıyorsunuz, mitinge bakıyorsunuz. Yani aralarında insanların %90'ı Allah Resulü'nün emrettiği sakalı yerine getirmiş insanlar değil. Yani Resulullah'ın sünnetine, Resulullah'ın dinine yardımı Desteği neyle yapacaklarını zannediyorlar. Aynen. Meydanlarda bağırıp çağırmakla zannediyorlar. Mitinglerle zannediyorlar. Bir sürü münker olacak. Bir binlerce kadının çıkacak evinden. Renkli renk başörtüler, kılık kıyafet, parfüm bağıracaklar. Pankartlar açılacak. Değil mi? Yani belki şirki lafızlar yazan pankartlar açılacak. Şefaat ya Rasulullah dencek. Yetiş ya eb, ey, Yetiş ya Salatin eyübi dencek. Pankartlarda böyle şeyler açacaklar. Güya bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yardım olsun, destek olsun diye ne yapacaklar? Yapacaklar. Yani bu hikmetsizliğin ta kendisi. allah Teala bizleri kendi dinine e, hikmetle davet etmemizi istiyor ya. Yani bizler davetimizde, bizler e, ilmimizde, bizler davranışlarımızda e, hikmet sahibi olmamız gerekiyor. Hikmet nedir? Hikmet her şeyi yerli yerince yapmak Kur'an ve Sünnet'e göre amel etmektir. İbnül Kāim rahimallah diyor ki hikmetin diyor üç tane evet. esası vardır. Hikmetin üç tane neyi var? Esası, esası vardı. Bir elim, iki helim, 3 üç, üç ağır başlılık. Elim iki yumuşak olmak, üç ağır, ağır başlılık. Yani hikmet böyle kuru bir laf değil. Kuru bir terim, kuru bir ıstılah değil. Yani hikmetli olmak istiyorsa bir insan öncelikle ilim sahibi olacak. Ardından hilim, yumuşak olacak. Ardından da ağır başlı olacak. Telaş yapmayacak, acele etmeyecek. Allah Resulü biraz acele etti, biraz lanet okumaya kalktı. Ee, allah Teala ayet-i kerime indiriyor, değil mi? Uhud Savaşı'nda. <gülüyor> leyse minel emri şey leyse ke leke minel emri şey <gülüyor> Sana ne oluyor ey Peygamber? Senin işin değil bu anlamına gelen bir ayet. Ki Peygamber'in hakkında konuştuğu bu adamlar Ulus başında. daha sonra iman ediyorlar. Bizler de hikmet sahibi olmamız gerekiyor. Müslümanlar olarak. İlim sahibi olmamız gerekiyor. Hilim sahibi olmamız gerekiyor ve ağır başlamamız olmamız gerekiyor. Ve afatuha ve addaduha Peki bu üç tane hikmette olması gereken şartların zıttı nedir? Zıttı diyor ki, Allah, el cehlu. Bir, cehalet. Cahil adam hikmet sahibi olamaz. Velev ki peşinden milyonlarca insanlık ise bile. Binlerce insan gider, adamın peşinden. Binlerce insan takipçisidir, bugünün modern terimleriyle böyle internette. Ama cahildir. Bu cahil adam evet belki milyonlarca insanı bir yere toplayabilir, dışarı çıkartabilir, bağırtırabilir, bir şeyler yapabilir ama o adam cahil olduğu için hikmet sahibi değildir. Hiçbir faydası olmamıştır. Yani bugün bundan önce yapılan mitingler, gösteriler ne kadar bu dine hizmet etmediyse, hiçbir faydası olmadıysa bugünden sonrası yapılanlar da faydası olmayacak. Yani bugün bizler ümmetin kurtulmasını istiyorsak İçinde bulunmuş olduğu cehalet karanlıklarını ne yapmamız lazım? Onun üstünden kaldırıp dağıtmamız lazım. Cehalet. İkincisi, attayiş. Üçüncüsü, vel acele. Yani attayiş, halim selim olmanın tam zıttı. Yani yumuşak huylu hu olmanın tam zıttı. Yani sert, kaba olmak. Üç, vel acele. acele aceleci davranmak, telaşlı davranmak. Yani Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bize cihadın merhaleler halinde meşru kılındığını anlatıyor. Öncelikle izin yok. Sonra sadece zulüm zulme uğrayanlara var, değil mi? Allah Teala bir dönem gelmiş, diyor ki: "Elem tara <gülüyor> ilellezine kîle kuffu eydiyekum ve aqimussalate ve atuuzekâ." Kendilerini ellerinizi çekin. Yani savaş için şu an hazır değilsiniz. Elinizi çekin. "Aqimussalate ve atuuzekâ." Namaz kıl, namazı ikam edin, zekatınızı verin denelenenleri görmedim diyorlar da. Bugün öyle topluluklar, öyle insanlar, öyle gençler, delikanlılar var ki aceleci, cahil, sert, kaba tipler. Güya cihat yaptıklarını, güya meydanlarda bağırdıklarını zannediyorlar. Güya İslam'a hizmet ettiklerini zannediyorlar. Ama yani bir adım öne geliyorlarsa 5 adım geriye gidiyorlar. Hiçbir fayda olmadı. ümmete. İbn Kayyım rahimehullah'ın yine dediği gibi yani herkes Kılıçla kılıcını kaldırarak, silahını çekerek savaşabilir. En amatör, en bilgisi olmayan, antrenmansız insan bile bunu yapabilir. Ama kaç kişi ilimle cevap verebilir? İşte burada ortaya çıkıyor. İlim cihadı mı daha faziletlidir yoksa kılıç cihadı mı daha? Evet, yeri geldiği zaman kılıç cihadı, cihadı da olur, şartları olduğu zaman. Devlet başkanı ilan ettiği zaman, hilafet olduğu zaman, İslam devleti olduğu zaman insanları cihata davet edip yola çıkardığı zaman evet ama bugün maalesef öyle bir dönemde yaşıyoruz ki Müslümanların durumu belli. Cehalet almış başını gitmiş. Adam 5 vakit namaz kılmıyor. Yarın mitingde meydana gidecek bağıracak. Niye bağırıyorsun? Ya işte peygambere sallallahu aleyhi ve selleme dil uzatıldığı için, onun hakkında karikatür yapıldığı için bunun için bağırıyor. Namaz kılıyor musun beş vakit? Yok. Daha henüz tam oturtamadık hocam. Başın açık. İnşallah biraz daha e, hacca gidelim ondan sonra olur. Gibi bahaneler var. Evet. İşte Rasul'e Rasul e iman emrettiklerinde itaat. Yasakladıklarından kaçınmak. Sahabeler gibi yani. Sahabeler için peygamber bir şey yasakladığı zaman olay bitmiştir. Enes radıyallahu anhu diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında direkler arasında namaz kılmaktan nehyolunurduk. Nehyolunurduk. Yani iki direk arasında saf tutmaktan nehyolunurduk. Yasaklanırdı. Mülaketim de havlumda nutradu tardan. diyor bu direkler arasında namaz kılmaktan uzaklaştırılırdı, kovulurduk. Hadi gidin diye böyle yani sahabeler peygamberden gördükleri nehyi ne yapıyorlar? Uyguluyorlar. Nerede bile camide bile. Yani bizler bugün camilerde bile namaz kıldığımız camilerde bile bakıyoruz ki namazlar bile sünnete muhalif. Hayatımız peygamberimizin yasakların yasakladığı şeyleri çiğnemekle dolmuş. Bugün şöyle sokağa çıkın bakın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uyan bir topluluğa bakın. Bir de yasakları düşen, çiğneyen bir topluluğa bakın. Hangisi daha çok? Çiğniyen yani. daha, daha, daha çok tam değil mi? Yani. Tam, evet. Hem de tam zıt. Aynen öyle. Eğer Allah Resulü Aleyhisselam sakallarınızı uzatın diyor. Bıyıklarınızı kısaltın diyor mesela. Dışarı şöyle bir çıkıp bakıyorsunuz. Yani şeytana baktığınız zaman değil mi? Diyorsunuz ya bu kadar insanı nasıl saptırabilmiş? Tam aksini yaptırabilmiş. Tam aksini yaptırabilmiş. Tam aksini, tam zıtını yaptırabilmiş. Evet. Allah'a Resulüne iman emrettiklerinde itaat etmek, yasakladıklarından kaçınmak e, ve haber verdiği haberleri tasdik etmek Allah'ın dinine onun emrettiği, onun gösterdiği şekilde Allah'a ibadet etmek. Ardından müellif delil-u salah ve Namaz ve zekatın delili. İslam'ın çatlarından bahsediyoruz ya. biz onu öğrenmek zorundayız ilk başta. Bu sorulara doğru cevap verebilmek için öğrenip dünyada amel etmek zorundayız. Namazın ve zekatın ve tefsirü't-tevhid ve tevhidin tefsirinin delili nedir? Hepsini bir ayette zikrediyor bak. Ve ma umiru illa liya'budu Allah'a muhlisina lehu'd-din hunafe'a ve yuqimu's-salate ve yu'tu'z-zekate ve dinul Bu ayet Âmme düzünde Beyyine Suresi'nde 5. ayet. Ne diyor Allah Teala? "Ve mâ umirû." İnsanlara emir olunmadı. Ancak illa şu emir olundu. Yani bu tür ifadeler hasır ifadeler, hasır. Yani vurgu yüksek. İnsanlara ancak şu emir olunmuştur. Evet. Bana emrü إلا istisna geliyor. Bana emrü إلا li Allah. İnsanlara emir olunmadı ancak Allah'a ibadet etmeleri emir olundu. Muhlisina <gülüyor> Nasıl din emir. Nasıl bir ibadet? Dinde ihlaslı olmaları. Yani yalnızca ibadetlerini Allah'a yapmaları. Büyük küçük şirkin her türlüsünden uzak durmalı. <gülüyor> Seleften bir tanesi diyor, 20 sene nefsimle ne yaptım diyor, mücadele ettim. <gülüyor> nefsimle diyor, ihlas konusunda mücadele ettiğim kadar başka bir şeyde hiç mücadele etmedim. Yani nefsin ihlası. Yani büyük şirkten atlatsan kendini kurtarsan, şeytan seni ne yapmakla alıkoymaya çalışıyor? <gülüyor> küçük şirkle. Desinler. Görsünler. Desinler diyor. <gülüyor> Salatları ve ma umiru illa li din. Bu neyin tefsiri? Tevhidin tefsiri. Kelime-i tevhid iki tane rükünden oluşuyordu. Neydi? Nefi ve ispat. İnkar, red ve ispat. Bu ayette ne var bakın? Ve ma umiru onlara emir olunmadı. Red. Sonra illa le ya'budu Allah isbat. din ancak dini Allah'a has, has halis kılmakladır bunlar. Ayetin devamında diyor ki Zekâ. Hı -hı. ve yuqimu's Ne Nemrolunlu insanlara namaz. Ve utu'zu zeka. Zekat vermeleri. Ve zalike dinul kıyme. İşte dost doğru olan, مستقيم olan din budur. Dost doğru olan, مستقيم olan din budur. Kayyime. Allah Teala kitab Kur'an-ı Kerim'de diyor ki al-Kur'an Muhakkak ki bu Kur'an yehdi hidayet eder, götürür. Nereye? Lilletiye akvem en doğru olana götürür diyor. Yani bir insan, Şeyh Hulusi in de dediği gibi şu Kur'an'ı kulağını vererek allah Teala buyuruyor ya el-kassem' kulağını vererek aklı başında dinlerse okursa Allah'ın izniyle bu Kur'an onu nereye götürecektir? hidayete en dost doğru götürecektir. Yeter ki insan bu Kur'an'ı ne yapsın? Şöyle kulak, ver. kulak versin, taassuptan bir yere bağlılıktan, uzaktan okusun. allah Teala'nın ayetlerini okuyup görsün ki orada tevhidi ne yapacak? Hissedecek. Namaz ve zekat. Kur'an-ı Kerim'de birlikte zikredilen Fira. en önemli iki ibadet. Namaz ibadeti Abdullah ibn-i Şakik dediği gibi tabiinden sahabenin amellerin terki olarak namaz hariç sahabeler namaz hariç hiçbir amelin terkini yapmamaktaydılar? Küfür, küfür, küfür olarak görmemektediler. Abdullah ibn-i Yani sahabeler amellerin terki olarak sadece neyi küfür olarak görüyorlardı? Namazı. Namazın demek ki diğer amellerden farklı bir tarafı var. Bir insan namazı terk ederse namazın terki ne olur? Küfür olur. Sahibini dinden çıkartır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Beynel raculi ve şirki vel kufri as-salâh ve men fakat kefer. Kişiyle şirk ve küfür arasında ne vardır? Namaz, Namaz vardır. Kim namazı terk ederse kafir olur. Yani bu sözün sahibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bazı alimler bunun dinden çıkarmayan küfür olduğunu görmüşler. Tabi onların dinden çıkarmayan küfür olarak görmeleri demek namazın terkini hafife almaları anlamına gelmiyor. Yani İmam Şafii, İmam Malik Şafii ve Maliki mezhebi diyor ki buradaki küfürün anlamı dinden çıkarmayan küçük küfürdür. Ama Nedir bunun ey cezası? Ey, şa ey şafiler, ey malikiler. Öldürülmek. öldürülmek. Yani bunun cezası, namazı terk eden adamın cezası şafi mezhebine göre, maliki mezhebine göre nedir? Ölüm. Ölümdür. Nasıl? Niye bu? Şimdi amelin terkinden dolayı yani küçük küfürden maksat küçük günah anlamında değil. Yani küfrün büyüğü felaket, afet. Eğer bir kimse bunun üzerine ölürse ebedi. ebedi cehennemde. Küfrün küçüğü demek yani bu hoş görülür bir şey anlamında değil. Ceza olarak tazir hem kendine olsun ceza namaza dönsün durun beni öldürmeyin ben namaza başlıyorum desin diye hem de geride kalanlara örnek olsun diye Şafii ve Maliki mezhebinin bu konudaki hükmü nedir? Ölüm. Ama öldürülürse namaz kılmamaya ısrar eder. Ölümü isterse, ben öleceğim kardeşim ben kılmıyorum, var mı diyeceğine isterse bunun cezası ölümdür. Ama nereye göm gömülür? Müslüman mezarlığına. Niye? Şafii ve Maliki mezhebinin. Çünkü bu adam namazın farz olduğuna ne yapıyordu? En i̇man ediyor. Allah farz kılmıştır. Evet. Ama ben tembellikten dolayı kılmıyorum, kılmayacağım diyor mesela. Anladık meseleyi. Adam kılmıyor namazını. Tembellikten dolayı bu adamın hakkı ölüm. Namaz böyle bir ibadet. Ardından e, zekat ibadeti de bizlere parası olan, parasının belli bir miktara, nisap miktarı dediğimiz miktara ulaşan e, kişilerin yılda bir defa vermek zorunda olduğu miktar. Yüzde iki buçuk. Bunlar İslam'ın esasları. Dikkat ederseniz, zahir şeyler. Bedenen yapılan şeyler, değil mi? Bedenen yapılan şeyler. Onun için İslam, İslam dininin, İslam dininin ilk basamağıdır. Ardından iman geliyor. Daha çok imanda ne var? Kalbi ameller var. Daha zor. Yani, iman mı üstün, İslam mı üstün? Hangisi üstün? İman üstün. İslam, evet bir insan münafık da olsa ne yapabilir? Kendisini İslam'da gösterebilir. Namaz kılar. Oruç tutar. Zekat verir. Değil mi? Abi insan kalbinde imanı ne yapamaz? Gösteremez. Muhakkak olması lazım ki iman gerçekleşmiş olması lazım ki o insan ne olsun? İman sahibi olsun. Ama namaz adamı sopayla namaza götürürüz. Öldürülme korkusuyla adam ne yapabilir? Namaz hı hı. kılabilir. Bu İslam. Makamların en düşüğü. Ardından ne gelecek? İman gelecek. Allah Teala Kur'an'ın kendinde diyor ya, Hucurat suresinde. Bedeviler, Ağrabiler, çölde yaşayanlar ne dediler? İman, i̇man ettiler. Et Onlara de ki henüz ne yapmadınız siz? İman, et. i̇man etmez. Evet Müslüman oldunuz. İslam oldunuz. Ama henüz iman Yerleşmedi, olmadı. Adından orucun delili. Ya eyyühellezine amanu kutib aleykumu siyamu kema kutib alellezine min kablikum. Ey ima edenler sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç sizlere de farz kılınmıştır. Umulur ki takva sahibi olursunuz. Birçok ibadetin ibadet kılınmasının hikmetlerinden bir tanesi de takva. Kulun takvalı olmasını sağlamasıdır. Yani kıldığımız namazlar Değil mi? İnna anil fahşayi walmunkar. Namaz fushiyetle ama münkerden koru diyor Allah Teala. Eğer korumuyorsa namazda problem var. Sende problem var. Tuttuğun oruç seni takva kılmıyorsa oruç tutun ardından sigara yakıyorsan, demek ki problem var. Henüz hala ne yapamadın, olayı çözemedin. Yani orucunu bir şey yapman lazım senin. Yani sen şimdi saat sabahın beşinde, akşamın beşine kadar kış besinde. Kendini tutuyorsun. ezan okunuyor, Yemeğini yiyorsun. Gidiyorsun. Orucun üzerine İslam bayrağını yakıyorsun. Allah-u Teala dedi ki sen sizden ve sizden öncekilere sizden öncekilere farz kılındı gibi size de farz kılındı. Umulur ki kurtuluşu erersiniz. Namaz kılıyorsun ama hala harama bakıyorsun. Namaz kılıyorsun yalan söylüyorsun. Demek ki namazda ne var? Problem var. Yani ibadetler, i̇badetler kişide takva, sakınmak, yani şimdi şu yanan sobaya yanından geçerken ne yapıyorsunuz? Sakınarak geçiyorsunuz değil mi? İşte kıldığımız namaz da tuttuğumuz oruç da bizlere ne yapması gerekiyor? Sakındırması gerekiyor. Sakınarak. Yani Ömer İbn-i rivayet oluyor. Takva dikenli bir yolda elbiseni toplayarak yürümendir diyor. Yani. Sakınmak. Dikkatli göreceksin. Takva yani bu yolda hayat serüveninde bir adımını atıp düşünüp ondan sonra o adım ondan sonraki adımını atman gerekir demek. Yani hayatın hayatın gelmesine, koşturmasına dalarak haram helal demeden rastgele yaşamak değil. Ve delilul hac hacin delili nedir? Kavl-u Teala "Ölellahi alennas hacce'l-beyt" insanlar üzerinde Allah'ın hakkı olarak bir ne vardır? Vacip vardır. O da nedir? Evet. Heccul beyt. Evin hac edilmesi. Allah'ın evinin hacc edilmesi. Evet. Hangi şartla? Men istata ileyhi sebiyle. Men istata Yol bulan. Ama men kefera. Kim küfrederse, kafir olursa. Feinnellaha ganiyun anil alemin. Tebii çakırar. Allah alemlerden mustağınidir. Allah ganiyidir. Allah Teala nedir? Nedir şeker abi Allah Teala? Gani. Zengindir. Zengindir. Muhtaç değildir. Müstağni müstağnidir. Yani sen küfretmişsin, hacca gelmemişsin. Namaz kılmamışsın, oruç tutmamışsın. Ya yani bu Allah Teala'ya bir eksiklik vermez. Allah Teala'nın bir ismi de ganidir. Zengindir. Zengin. Evet. Ardından Muhalif Rahim Allah ikinci mertebeye geçiyor. Onu da önümüzdeki hafta inşallah alacağız. İman. İman nedir? İmanın kaç tane şubesi vardır? Bunları inşallah alacağız. Ardından ihsan gelecek. İmanın tabii rükünleri var. En tu'mine billah ve melaiketi ve kutubihi ve rusulihi ve lehumil ahiri en tu'mine bil kaderi hayrihi ve şerrihi kadere iman var. Bunları işleyeceğiz. Önümüzdeki hafta bunun delilini dikeceğiz. Vakit kalırsa ihsan mertebesine ne yapacağız? Geleceğiz inşallah. Subhanak Allahumma bihamdik la ilahe illa ente esteğfiruke vetubü